Felsefe. Felsefe, akıl. Akıl, şim, akıl. Fünce. Tasovu, göneği şim. Şimdi, hep diyoruz ki, Hazreti Pir, Mevlana'mız. Mevlana, e, e, e, Efendi demektir. Efendi. Mevlana'mız değil ki, Yemek istiyor. Nevranda Mevlana'mız bir yerde akıla bir kenara akıp unmadık bir geçmiş diye bir kenara bıraktık. Ancak bu aklı bir kenara atması demek değildir. Bir müddet akılla gideceğiz. Bir yere bir yer bir yere bırakacağız ki akıl artık çok önemli olacak. Akıl düz bize cevap vermiyor. O zaman, işte tasarlık adi başlıyor. Gönül işi. Artık işte Hazreti Nevla'nın aklı bir kenara bırak da gönlüne bak dediği yer burada var. Nasıl Hazreti Peygamber şeye kadar bir de aklıyla ak aklı, bir aklı düzen Miraç. İşte, Miraçta değil mi? Miraçta. Ta genelde bir an ağaç diye tasvih ederler. Sitren münteha. Sitren münteha. Aklın sonu. Her insanın bir, bir sitren müntehası vardır. Kimisi burnumuzu göremeşhur eden. Kimi ta sonsuzluktadır. Bu, bu arada herkesin kendi kapasitesine göre bir sitren müntehası var. Aklı vardır. Bu akılla gitmekte gideriz bu akıl bize bir yere kadar götürür. Ama e, kabiliyetimiz varsa bir akıl bir yerde paylaşır. Ben buraya kadar der. Benim, benim gücüm buraya kadar. Sen başka yollar ara kendine der akıl. Siktirer mi sonraki gönül işidir. Şimdi biz burada Hz. Mevlana'yla Mevlana'mıza e, filozoflar filozoflar da bir yerde e, İslam tasavvufundan yaklaşmışlardır. Hepsi değil. Hepsi değil ama tarihte bunlar işte 15 falan 20 tane vardır. E, İslam tasavvufundan yaklaşmışlardır. Kimisi de Perspekten kendini kurtaramamıştır. Tasavvuf adım atmış ama Perspektede bu zincirle bağlı kalmış. İkisini karıştırmışlar. İkisi olsun. Ama bu demekti ki İslam tasavvufu Batı'da da revaş bulmuştur. Yani bizim tasavvufumuz aynı zamanda Batı'da da tesir etmiştir. Daha evlerde, evvel de bizden evet Batı'da bunu e, üstüne durmuşlar. Ama dedim ya zincirle bir yere bağlamışlar, o zinciri kıramamışlar. Ama tasuğun havasını da çekmişler <gülüyor> Şimdi bunlardan işte geçen hafta bir, bir, bir birisini okuduk. Bu hafta artık şöyle bunların en büyüklerinden birisi Texan. Texan. İslam tasavvufuna en çok yaklaşanlardan birisidir. Adeta e, İslam tasavvufunu teneffüs etmiş bir insan. En son e, 1859'dan 1941 arasında yaşamış bir insan. 20. Bekson. asrı büyük bir tefekkür, bir düşünce unsurudur. Tefekkür bu taş oyuncu var. Bir bir tekaze bir büyük bir tefekküre Akıda o yuvana kadar atını Eserlerini seri süfrüğünü bitirdikten sonra seri süf bir bitirdikten sonra eser, eserlerini yapmıştır eğer seri sürtünü bitirmeden evvel eserle verseydi, de gene aklı bağlı kalacaktı. Aklı üçüze bir kere artık Dönülden gitmiş. Büyük bir tefettir. Bu günün materyalizmine yani materyalizmine maddi maddi hayatına karşı derin bir aks-ı ömel uyandırmış Fikirleriyle, felseviyeyle, e, tasavvuf fikirleriyle bugünkü maddi hayatta büyük bir tesir yapmış. Adela e, maddi hayatta mensupları ona karşı cephe almışlar. Aksür amel tersine yapılan işlerin tersini göstermişler Öyle bir tesir. Metafizik. Metafizik biliyorsunuz içinde, metafizik uğraşanlar or, or, da var, iki kişi gelmedi bugün ama ona bir metafize düşüyor arkadaşlarımız. Metafizik, fizik ötesi. Fizik bittiği yerdir. Şimdi fizik nerede bitir? Bu da meşgul, bu da bilinmez. Bundan bir asır, eken as asırlar, kravsızlar demişlerdi. Artık fizik bitti. Fizik ilmi son Bundan sonrası fizik. Halbuki ilmin sonu yoktur. Fizik ilmi o zaman neydi? Sinematik, kinematik, statik. Ama... İş elektriğe gelince, fizik sıfırdan başladı. Boyuz kulağı, beşli bir şey vardır ya, elektrik iş işe gelince o mekanik fizik ikinci geride olmuş, elektrikli elektrik fizik başlamış bugün bütün kainat elektrik. Bütün o şahane buluşlar ve elektrik sayesinde de bile Elektrik mekanik diye bir ilim daha çıkmıştı elektrik mekanik. Elektriği kullanan mekanik. Maalesef bu da bugün almış onu şimdi başka gidiyor. Birkaç cep telefonları, ejectörler onlara radyolar televizyon yap elektrik elektrik ve bundan başka ilimler doğmuştu elektroniğ doğmuştu birkaç ayarlar elektrik manyetik doğmuştur. Elektrik bunun manyasıdır. Yani fizik ilmi bitmemiş, sanki yeniden doğurmuştur. Fransızlar, 1700-1850'lerde falan artık fizik ilmiye bitiştir. Buna ne işte mekanik, kinematik, sinemik, sitatik, uran şeyler, temel şeyler. Ama ışık öğretir bana çıkınca fizik yeniden hayat bulmuştur. Ve hala da dünya artık bunun ağırlığını gelişmesini kaldıramayacak kadar bir noktaya gelmiştir ama o gidiyor. Geç her gün bir yeni buluş görüyorlar bunlar, elektrolit yazar, her gün yeni buluş. Yani fiyicesi sonu yok. Sonu değerli diyenler yanılıyorlar. Kainata kadar bu devam edecek. Niye ne kadar? İde bilemem. Metafriziye, fizik ötesine. Metafriziy de gelişiyor. O, o da gelişiyor. Yani fizik nihayet, elle görülen, gözle görülen, elle tutan, gözle görülen bir şey. Fizik ötesi, bizim bu hu hıyat dediğimiz ilim. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen ilim. Bu da gönül işi zaten. Akıl işi değil. Metafriziye yepyeni bir istikamet vererek İlmi de, aklı da, onun muaverasında olan has. Has muavera demek iki şey arası veya da bir işin kenarı manasında has. Zor tahmin, sezgi, sezgi. İşte bu. Mesela diyoruz ki, muavera nehir diyoruz. Bilmiyorum İran'ın yurtunda. <gülüyor> Asıl tasavvubun vücut bulduğu, tüp tasavvubun vücut bulduğu. Mevla Mağarönü Nehri, iki nehir arası Seyhun ve Cehun Nehri arasındaki o bölge, ee, bizim Türk Türk tasavvunu, İslami Türk tasavvunu vücut bulduğu yerler. Bütün birçok Türk bir karakteri bir o, o, o bölgede de doğmuşlardır. Aynı, aynı kıymet veren bu filozof demek ki metafizeye de bir değer vermiş. Şeye de e, e, maddi ilim, akılif ilimlerde büyük değer vermiş. İkisi birbirine, birbirine paralel yürütmüş. Felsefe aleminde büyük bir inkılap, büyük bir değişiklik. Burada onu yanılıyoruz. Inkılap, in, in, köpek demek. inkılap? İnkılap. Aslında bilişim. Büyük bir inkılap yapmış ve bilhassa aklıcıların dayandığı zihniyiciliğe, aklıcı düşünceye hücum ederek materyalimizi kökünden yıkmıştır. Bu insanın düşünce fikrinden çıkan bir şey. Araba yapıyorsun, ben araba, mekanik. Düşünürsün, düşünürsün ama şu tekerlek diyoruz şöyle, tekerlek. Ee, ilmin ilerlemesinde büyük bir rol oynamıştır. Yani basit teker, kani tekerle, arabatekerle, tiren tekerle, medeniyetin ilerlemesinde çok büyük faydası e, e, olmuştur. O, o sayesinde, alıyor yükleri sırtından bırakıp da bir vasıta, bir, bir tekerlekli bir kani yapmış olmasa, at at koşu ağırlıkları onlarını taşımaya başlamasıdır. Bu da bir zamana göre büyük bir buluştur. İkide etiler bulmuştur bunlar. Materyemik kökünden yıkmışlar. Niye diyemem siz her şeyi madde zannedeceksiniz ama maddeden de öte bir daha bir şey daha var. Buna materyelse karşı çıkmışlar ama boşuna Biraz adet lokavyu Arkası boş çıkmış. Mevlana'nın tasavvufu iledik yani. Mevlana'nın tasavvubu ile mukayese'sini yapmak için kurduğu intinin bilmem ne yapacağı felsefenin ana hatlarından birer parça alalım. Daha iyi anlayabilmek için bu Bersol'un kurduğu felsefe ile Hazreti Mevlana'nın tasavvubunu karşılaştırıyoruz. Göreceksiniz, birbirine benzer çok yerler var. Ve sona göre ilim, ilmi bilgilerden başka bir bilgi daha var. İlim, dünye bir şeyler. Bunlardan daha başka bir şey var. Nedir o? Felsefi bilgi. Düşünce. Bir de düşüncemiz öyle, evet. Birçok mekanik şey var ama bir de zihnimizi bulandıran, Başka şeyler daha var. Bilmiyorum ne oldu aklımıza gelip gelip gidiyor. Gelip gelip gidiyor. <gülüyor> Zekâden ayrı bir bilgi vasıtası daha var. Buna daha son HEDS demiş. HEDS. Bu müdür kaçacağız, zor bilgi falan diyor ama zor bilgiden daha ziyade seziş, düşünce, sezgi. Her insanın bir durduğu yer, aklımıza bir şey, şey verir Mekanikle alakası yok, fizikle alakası yok. Sezgi tamamen manevi bir şey. Bu daha gelecekte ilham olur. Daha üst merkebelerde vahiy olur. Merkebe, merkebe. Ben son böyle vahye ve e, ilhamı da kapı açıyor. Tabii vahiy, vahiyin bir şeyleri başka, vahiy verilecek kimseler başka, ilham, ilham herkese gelebilir, şiir yazarsın, şarkı, yaparsın bir aklına bir şey yaparsın, pisim yaparsın, bir şey yaparsın. Bu da ilham, bu da sezgi değil mekanik değil, fizik değildir, daha başka bir şeydir. Eller gözle, özle, elleri tutulan biraz gözle görülür bir şey değildir. Ben. Gelir bir ilham, yaparsın bir şey. Yani, İlmi, ilmi, bilgi, muayyen ve herhangi bir ilme münhasırdır. Fizik, kimya, matematik gibi dünyevi ilimler. İlmi. Münhasır ait demektir. Felsefi bilgi ise, ilmi bilgilerin terkibinden, birleşiminden hasıl olan, daha umimi, daha küllü bir bilgi demektir. Şimdi şunu okuduk, olum, bilgi demektir, ilimler demektir. Güzel. Ama ilim, yani bilgi farklıdır. Bilgi, dünyevi bir şeydir. İlim, aynı zamanda e, sezgi ilimleri de vardır, felsefi ilimler, dini ilimler de vardır. Dini, ilimler de elle tutulur, gözle bir bir nerede? Allah'ın peygamberler vasıtasıyla bizlere ulaştırdığı bilgiler. Felsefi bilgi olmadıkça bir şeyin iç yüzüne varlamaz. Felsefe nedenlerini arar. İçin, nedene cevap verir. Bir hal soruyor neden, niçin. Yangın çıkıyor, niye çıkıyor yangın? Yavuzu kundaklıyor, kibrit atıyor, benzin döküyor. Ya da güneş ışığında fazla bir şey yanıyor. Bir şey yani yangının çıkması, yangın çıkıyor. Bu bildi görüyoruz. Ama neden? Nedenlerin içini araştırıyor. Fersi bir ülke. Bu kadar basit değil. Daha başka şeyler. İnsan ölüyor. Niye ölüyor? Sapasağlı bir zan 40-43 ölüyor. Niye ölüyor? Bunların insan zihnini alakadarlar etmiş olan şeylerdir. Sonra hasse gelince, yani sezgiye. Bu hiçbir tecrübenin mahsulü değildir. İlim bir tecrüben mahsulüdür. Şurada bir şeyle uğraşırsan, derken onun daha büyük derece safhasını bulursan, bu senin bilgindir. Bilgidir. İnsan İnsan ancak kendi hakiki benliğine, iş dünyasına döndüğü zaman bunu duyar, hisseder. Kafana bir sürü bilgiler doar, hapse, gelir, şöyle bir şey. Bu hepimizin başına gelir. Yolda giderken, gelirken, oturduğumuz yere uyurken, rüyaların şekline. Geceleye de bunun maddel bir, bir alakası yoktur. Felsefe niye görüyor görürüz, göğürüz ama niye görürüz? Her onu araştırıyoruz daha derinlebilir. Yani felsefe sefer maddi elimlerle dinleyerken ise bir bine bir, bir, bir geçiş, geçiş ama bunun da bir sonu vardır. Her Niye gönlün başladığı yerde de her sefer görür. Ne diyor? Hiçbir bir ihtiyacı değildi ve insan hasi ancak kendi hakiki benliğine döndüğü zaman duyurdu. İç dünyana başlayınca iç dünyanın düşündüğü zaman o zaman duyurdu. İşte mutasavvıfenin yani mutasavvıfları birçok cihitle uğraşmakla çalışmakla eriştiği keşifle ben sonra has dediği aynı kudret Olacaktır. Aynı kudreti demiyor ama tahmin ediyor. Şimdi has, sezgi neyse tasavvubun uğraştığı da uğraştığı şeylerin gönül bilgisi de bir yerde birbirle çakışıyor. Çünkü temas değil edip geçiyor. Ne onun işine göre ne onun işine göre böyle bir ilişim <gülüyor> noktası oluyor. <gülüyor> Gidiyor. İtekin Mevlana'nın senin aklın, senin aklının aklı içtir. Akıl. Akıl beyin değildir. Akıl beyni kullanır. Akıl da ruhtur. Akıl beyin değildir. Akıl beyni kullanır. Aklının aklı. Yani senin aklının içindeki akıl. Düşündüğümüz bize ak akıl veren diye bir akıl devam O akıl. İşte ulaştı, o akıl. Aklı kül. Allah. Bu aklı düz ise ancak bir deriden, bir postan ibadettir. Görmür. Şey diyeyim. Yani asıl iş aklı bize akıl verenle ne? Aklı onu örten, saklayan bir şey. Bununla hakikate erişilemez. Sözü de Berton'un müdahalesiyle uyuşmaktadır. Yani zaten akılla hakikate varlamaz. aksın bize aklı veren iç akıla ulaşmamız lazım. E, aklı veren akıl. içe. içi. içi. Şey, Murtin Arabi'nin öyle bir sözü verdi. Şey Lüftü Hakikatin hakikati. hakikati hakikatin içinde bir ben vardı, bendir içeri, Yunus annemin, <gülüyor> eyvallahı, eyvallahı, bir ben, bir Yunus'un sözleri, Yunus'un sözleri hakkı ifade edemem, bir ben vardı, ben içeri, beni ben yapan bir şey var, Yunus var ama Yunus'u sapan bir şey var, eee, okay. Allah'a uzun verersin, bu Namık Kemal Zeydet bir beş sene televizyon konuşma de. Şimdi, Büyük, İslam yani bir tek filmde sahne okuyorlar. Mervane çevrildi, Yahya Efendi, Hacı Manemel'e çevrildi, birçok etkiler, bir filme sedirildi. Bunlar bir filme değil mi? Kırk, elli, altı filmde anlatılacak insanlar. Dedi ki ya, onlar bir film anlatacaklar. Sadece Yunus'un bir ben vardı beni içeri sözünü mevzu yapsak onun cümlesini çevirse Bakalım bakamam mi çevirebilecekler mi demiştir şimdi bile Göremediğimiz o beni ama kendini belli o beni bu filme aktarmak lazım. Bunu yapanlara mahsus Amerikalılar var, Avrupalılar var. Bunu uygun yok. Yakıyor takaka Böyle filmler şimdi gelmiyor ama Bundan 40 sene evvel böyle çok çok çevirildi. Gördüğüm bakımda. Hakkıda terbiye edin. Zeka, dış alemde ve yalnız onunla uğraştığı için kendini tetkike pek, pek az vakit bulmuştur. Nasıl olsa düşünüyorum, neyi düşünüyorum diye bir fikir yok düş Allah vermiş, düşünüyorum. Fakat bunun için zeka ancak madde aleminde gelişir. Zekanın bu hareketi Allah vermiş. Beşine kaselere efendim nehir akıyor. Ha onun önüne bir bent gelsem, onların bir kanal açar tarlanın sularını paraya böyle gelen demişler. Köylüler çayı deni biber gelenler yarım metre Su arkasında birikir, biriken, Biriken suyu kanal açarlar. Tarlasını sularlar. Bu zeka işi. Ama şey değil, iç değil. Zeka ancak bu gibi dünyevi işlerle alakalı. İçimiz alakalı olmaz. Asıl hayatın vasıtası, bilgi vasıtası ise zeka olmadığında bu sahada Mutlak hakikate ancak <gülüyor> hani sevgiyle düşünceyle ele, erişim, hakikati düşünmek lazım. Demi insan tek başa kalıp dalar gider. Neler neler neler neler. Aklına. İşte o zaman kendi iş işbendiğine çeviriyorsun kendini, düşünüyorsun. Neler düşünüyorsun kim bilir? Hakikate kafamızın önünden gelip geçiyor. Bir anlatmıştım da abi, gitti, gitti, gitti, bir denizaltı içindeydim de ben. Çarpıştı. Batıyordu diye zaten Bütün bir anda çocukluğumdan Ankara evimin sokak kapısının eşiği bir taş. Eşiği taş. Bir buçuk yaşında onandım. Oradan başladı. O ana kadar hayır, bir sinema filmi önüne geçtim. Bütün tefalatıyla ama. O 5-10 saniyeye o şey nasıl sığdı? Üstünün zeka ile ilgili falan alakası yok. Bu has, sezgi. Ruh dediği bir şeyin sinemaya asretmiş, perleyi asretmiş şekli. Geçti. Ne zaman? Düzeldir yerine kadar. Battı deniz altı, battı. 45 metre daha başladı, patlayacaktı. Batmadı, dedi, kurtardı. Ha, i̇şte burada bu şey. Bu sinema şeridi gibi bütün hayatı ama. Hiç engeltti, tefalot, başvur, ne gelecek? Hepsi, hepsi, hepsi. Orada 5-10 saniye içinde hiç eksiksiz geçti. Bana uzun zaman geldi. Halbuki 5-10 saniye geçmiş. Yani bu misalleri kavrayabilmeniz için, dünyanın karşı birbirine karşılaştırabilmiş için, biliyorum. Zeka ancak madde ayrı ve gelişi asıl hayatın bilgi vasıtası ise zeka olmadığından bu sahada mutlaka göre, ancak hads ile yani sezgiyle düşünceyle erişilebilir. Çünkü buraya kadar kısmını anlaşılmıyor. Bir şey mı? Parça parça veriyorum ki her şey zamanında cevaplandırırsa. Şuurumuzun düşüncemizin, burada öyle bir dikkatçı manası var da şu Anlayış, anlamı ve bu anladığımızı yapabilme. Suurlu hareket, anladığımız <gülüyor> şekilde yapabilme. Suurumuzun bir kabuk, bir de iç tarafı vardır. <gülüyor> Şunun bir çekirdeği var, içi var, bir de tadı var, bir de şu görüneş şekli var. Burada bu kabuk görüneş şekli, böyle yani içindeki hayatiyat var. Bunu yani çekirdeğinin toprağı ektiği zaman, tekrar bununla bir şey çıkar. Bir de işte rapatır ki, kabuk tarafı akıl, zeka, mantık ve ilim tabakasıdır. Yani dış, dış görünüşünün numarasıdır. Bu tabaka madde ve cemiyet hayatımızın ameli şartlarına koyarak teşekkür etmiştir. Dış dünyanın şartlarınızı soğuk oluyor, giriniyoruz. Daha kalın günü. Yaz geliyor, sıcak oluyor. Teker teker atıyoruz, su suyu su içiyoruz. Su içmek ihtiyacın diyor. Aklımıza geliyor su içmek. Aklımıza öyle bastığımız zaman evde yiyoruz, sokak ayakkabı giyiyoruz Yani bunlar Dış kavuştaki olan işler akıl işi, seyir işimler. Dış dış hayata kendimizi ıı, ıı, ıı, ıı, adapte ediyoruz. Bu kısmın faaliyetinde illiyet kanunları cevher kanunları cevirdir. Burada hürriyet yok. İstediğin iyi yapabilirim diye bir şey yok. Bu akşam ıı, kanal televizisi diyeceksiniz. Mahkumsun ama, yani istediğimi yaparım diyemezsin, geleceksin. Yazımda öyle gezemezsin, yazımda daha ince şey geçsin. Burada senin kendi başkürüyü türlü olman mümkün değil. Cenniyet ve üniversitesi ne yaptıysa, sen de onu yapmak zorundasın. Sadece muayyenlik var, yani, ya sadece muayyen bir şeyleri yapmak sana bakacak. Ben böyle dedim sana kendime, sen de bana baka, bakacaksın. Bir Birbirimize, Adep devam edeceğiz. İç şuura gerince, yani asıl iç şuurunu yapması lazım, düşünem lazım geçince, işte asıl ene, nefis, iç şuur. Bizi biz yaparız. Öbürü ki bizi, belki senin ben takdir ediyor, bir şey giyinmeni beğeniyorum, ben de sevgi bir günüm, senin saç tarafını beğeniyorum, ben de saçımı sen gibi yapıyorum, tamam. taklit, muayene Ama bir de gel içime sor. İçim böyle mi? Belki o yaptığım şey, gönlüm, nefsim hayır diyor. Ama dış cemiyete uymak zoru Şu, şu, şu, şu kralı bağlayacağım. İç cemiyet böyle istiyor çünkü. İç bir istiyor. Ben de ona öleceğim. Tabii ki canım kral bağlamayı hiç sevmiyor sevmiyorum ama bir yerde mecburen bağlamaya. Bunun gibi. İşte asıl ene budur. Evvekisi amel, yani yapar işler, mantık, muayenlik gibi işte herkesin yaptığını ben de yapacağım gibi kayıtlara bağlı olduğu için ene bunun tamamen zıttıdır. Ene buna zıt. Hayır benim yapma. Yapma. bir büyük rübbeli birinin yanına gitmeyeceğim zaman gayafetimleri <gülüyor> de bir değişiklik yapamıyorum. Ben elimi kolunu salgasılara giremem. Ama gönlüm hayır diyorum yapamıyorum. Birincisi madde ve cemiyete e, olarak katlaşmış ve mekanlaşmış. Kalk gibi şeyler artık yerleşmiş. Bunları yapmak zorundayız. Sati bir ben halinde gel ihtima ihtimalleştir, yani sosyalleşmiştir. Artık bu adet olmuştur. İşte elbise mi falan yerine giderken, Nasıl? babala balaya giderken günlük elbise mi giyemem, balıya işte, Elbise var, onu, onu, onu, onu, onu giyeceğim. Bayramda, bayramda bayrama saygılık, ben daha başka şey el, elbiseyle giyeceğim. Yani bunun gibi dış şeyler falan yere uzaktır yübürüye bir, bir, bir de ama şu ara, a, a, arabaya benim daha iyi olur gibi sosyal hayatımızdaki olan şeylerdir. Ancak hiç şu, daima bir kaynaşma sürekli bir elime ve bir hulul yani birbirine geçme halinde de bir yere girmeci halindedir. İşte asıl erinin Sağası budur. İş dünyamız, düşüncemiz, e, gönlümüzün yapmak istediği şey. Hadi. Bu hususta Mevlana, Mevlana'nın tasovu fikirlerine gelince, Mevlana mesevinin birçok yerinde ilmi ve cüz'ü, aklı daima bir kışır. Kışır, kabuk demek dış dünya. Bizim bir Dış dünyamız var, kışır. Bir iç dünyamız var. Bizi biz yapar, iç dünyamız var, dedi, Ene dediğimiz şey, nefis. Kabul ver ve ilim kışırdır. İlim, dış dünyamızı alakadar eder, maddi ilimler. Asıl enenin taşıdığı akıl, onun içidir. Enin. Yani Yapabilir, yapabileceğimiz şey ama yapmıyoruz başka. Ne de? Dış dünya buna mani oluyor. Elimi kolunu salıyor salıyor. Buraya giremiyorum. Buraya girmemiz için şartlar lazım, burayı alamam lazım. Giremiyorum. Sonra, şu Sema Haniye'yi bir şanstır. Ben de giremiyorum oraya. Kim giriyor? Buraya girmek için mi gittim, talim terbiye bir de kız iş var, Geliyorsun ama herkes yeni konu savunuya sayılır. Peşçi kabinize ayar sen nereye götürüyor? Peşçi burada mesi çeviriyor. Girelim lütfen. Sonra ilmin görüşleri muayyen ve mahduttur. Yani mati ilmin görüşleri belli. Sana sen bir almış, o cenderden çıkartmıyor seni. O, on, on, on içindesin. C cemiyet hayatın sen çıkarsan sen aitlerler. Ay Çıkmaz. Aklı külün hududu ise asıl akıl, asıl akıl, önümüzü cüz'ü aklı bize veren o büyük akıl. Aklı kül, bütün akıl. Aklı kül hududu ise varlığımızı aşık taşmaktadır. Asıl biz yapan odur. O büyük akıl, o büyük akıl Onun ne zaman ve ne mekan kategorisiyle alakası yoktur. O öyle bir sultan ki, e, ne yapmış şimdi, ne işletti, umurun, onun omurunda bir o, hükmünü yürütür. Sen eğer o büyük akla, bu yaraktan gidersen, hürriyetini elde etmiş olursun. Ama eğer hürriyet elde edebilirsek, ona müsaade ederlerse, bu büyük akla, işte bu ne, o atıcda, Allah, Allah'la, Beraber bir iç İç içi olmak. Burada bir hulul geçti. Derler ki Allah içir göz Allah sen içir göre falan. Ee, şimdi burada tedbirli olmak lazım. Allah benim için Allah için böyle bir şey söyle olur. Ancak Allah fikri senin içine hakim olur. Mertebeden en fena fila fena fila mertebeleri. O Allah tamamen senin içine hakim olur. benim sen onun için, o senin içine düşülür. Bu. Yoksa Allah'ın ya da senin işinin birinin işin şey girmesi diye bir şey mevzu bahis olamaz. Sadece Allah, Allah aşk böyle böylece onu öyle böyle bir an ki bu zaten devam edemez, etmez insan kaçıyor. Yani bir anda geri ama hep seninle beraber de, bu şeyle beraber olanlar var ama daim olanlar var. Onlar artık ona göre yeri yaratılmış insanlar, bize göre kendimiz için konuşmuyorlar. E, aklı kül için, mekan, zaman falan yoktur, e, ebedi hayatın zamanı var mıdır? Sonsuz, namütenahi, mütenahi olan maddi hayattir. Ne armitajları, ne bilenler. Şimdi bu dakika bana gösteriyoruz. Soracan merak etmişler ama görüyor ki mesele mesele aynı görüşün iki başka ifadesi halinde teçeli etmektedir bir maddi hayatın. Yani, bilim ve iş bilimi, iş bilim, iş akıl, iş akıl. Yer evet. sonu göre hadise ve varlık, bu olay ve <gülüyor> varlık diye eskiden beri kabul edilen iki ayrı şey yoktur. Bütün varlıklar faslasız bir sürekten süreç deneyelim, daimi hür bir, o yüzden ibarettir. Yani, belli hadiseler yoktur. Hadiseler devam eder, birbiri peşi sıra gelir. Şu hadise bitti, Eşim, hemen arkasından başka bir şey başlıyor. Yani hayatın devamlılığı. Allah haydır. Allah'ın bitişi yoktur, Allah devamlıdır. Ve der ki Allah, biz her an başka şeyindeyiz. Başka bir haldeyiz. Hadiseler böyle, Devam eder, gider. Hâsı aynı kalmaz. hasat Allah'ın her an görünüşü başka başkadır. Allah bir görür, daha iki kurulduğundan sonuna kadar Allah her an başka bir şekilde tecelli değil Bir tecelli bir şekilde bida da etmez. Hacisat da böyle. da belki sebepler ama şeyler, fikirler aynıdır ama değişiklikle edeceği olaylar fasasız çiçek değişikti. De. Farsım hani şimdi ben olay, günlük bahsedeyim size vereceğim. Türkleri Anadolu'da atlı Batı'nın fikridir. Ama Batı bu fikri aynı fikri olduğu halde bu fikri, adlı fikri çeşitli bahaneler uyduruyorlar. Türk filmler meselesi, bilme meslep meselesi falan bir sürü şeyler çıkarıyor. Yani Hz. Selam devam eder birbirini peşte durmaz. Balar da bunu kendisi bize anlatırken demiştir, ben, biz her an başka bir şey mi? Başka bir haldeyiz, başka bir şekilde, başka bir şekilde tecelli ederiz. Ve bir tecelli ettiğimiz şekilde bir daha etmeyiz. Her gün binlerce insan, doğuya binlerce insan ölüyor. Hiçbirine benzer sordum bana. Hepimiz şişekle başkulaştır, hiç hiç benzemez, ikizliklerimiz bile binlerce farkı vardır. Olmaz, şeyin başka başı, kainat, stötüko, <gülüyor> yani belli bir şey değildir kainat, Kurumuş böyle bir demek değildir, aynı şey demek değil. ya kainat stötüko, yani durgun, olmaktan çok uzaktır. İlimlerin bundan böyle ideali alemi dinamik. Yani dinamik, daima faal, halden hale giren çeşitli, daima çelişli çalışma şeklidir. Bir, bir çalışma şekli benzeri, her an başka bir çalışma şekli vardır. Her an ayrı bir yap vardır. Kainatın şeyi, kainat ede de o. Yani stitotik Durgun olsaydı o tartar bir derdi. Değişme ya dinamizm var kainatta. Dünya dönüyor, ay dönüyor, insanlar çalışıyor, koşuyor geliyor ve her an bir bakın buradayız biraz o tarafdayız. Kainat daima değişen, hareket halinde olan bir şeydir. Bu Bergson bunu böyle mükemmel detaylı dedi. E, bizim dilimizse bunu bize emreder. Biz her an başka bir şeyiz. Hatta böyle bir şey de olur. Bir günü başka bir güne benzeyen insanlar e, bizden, bizden değildir ya, senin günlük hayatın bile üşüyor. Günlük hayatımız, dün, dün ne yaptığınızda bugün buradasınız. Yarın nerede olacaksınız? Ya bir an sonra nerede olacaksınız? Başka bir an sonra ben ne, ne konuşacağım? Yeni değişiklikle bak, hep o işi söylemeyeceğim. Demek ki, burada anlayacağımız kainat, biz biz çitetik, ya, durgun bir hayat değildir. Ya daima değişen ve herifte tecrübeşik tecrübe olan bir hayattır, dünyevi hayat. Öbür hayat öyle. mevla Ay, şimdi bu versiyonu fikri, dinimiz de bunu söylüyor. Allah da ben her an başka bir başka şeyindeyim diyor. Her anın benim başka başkadır, diyor. Ve bir anım da başka bir ana uymaz. Mevrana'ya gelince, da varlığı hassasız bir sürekten ibaret ortadır. Diyor ki, artık başka şeyler, başka şeyler söylemek zamanı. Eski şeyler söylemek de Eski şirket yollamayın, diyor. Yeni şeyler söyleyelim. Şiirinde böyle söylüyordu Mevrana. Demek ki o da iş söylüyor. Ve, ve aşağıya yazdığı mezhebeleri pek sonu teyit etmektedir. Yahut pek son Mevlana'yı Mevlana teyit etmektedir. Yani doğrulamaktadır. Fikir aynı. Ama Mevlana'da Mevlana'mız daha eskidir. Bek sonu 5 sene sonra, yedi, beş altı sene Diyor ki Hazreti Mevlana dünya her nefeste yenilenmektedir. <gülüyor> Düğmüştür o hû hû nefes alan kısaltılmış şekilde. Bir nefes hû'dan da kısadır. İnsan yeni bir hû demekten de kısadır. Arkasından yeni bir bekleyi yani bir hayat geliyor. O hû hayatı gidiyor. Arkasında her öbür hayatları baktığın gelmediyse yeni bir başlangıç var. Dünya her nefeste yeni bir bakar. Bizim bu ani yenilenmeden haberimiz yoktur, alışmışız böyle, böyle bir sürengi hayata, hiç kimsenin aklına bile gelmez. Kötüken ee, mamul yapabilmişsin, hu deneydi yani insan, ya Allah Allah, ne de deneydi yani insan. Ama zaman geçtikçe, bu gibi işte mevzularda da aldıkça neyin ne olduğunu anlaştıkça. dünya. Her nefeste yenilmek için Hazreti Pir burada çok işe misaller veriyor. Diyor ki, ömür bir ırmaktan akan su gibi her an yenidenir. Su şurada, bu molekül. Burada, bir saniye burada. Burada ama bunun arkasından yeniden yeni su, su molekülleri geliyor. Bu molekül. Bir sonra aslında yani denize kalmışlar. Ama arkadan gelenler de bak, hepsi için böyle. Biz de öyleyiz. Ömür bir ömürde akan su gibidi her an yeni fakat keset müstevir. Yani aynı hali görür. İçi attım karpuz gibi aynı hali görür ama karpuz gibi. Aynı an, aynı yerde değil, aynı başka bir mekandadır, başka bir andadır, başka bir zamandadır. Ama karpuz kabuğu karapız kabudur. Ya sen, deniz yüzersin, gittin, şuradaki büyük büyük bir konaçtan kırstı i̇şte eli samirleri gidip ileri gittin. gittin. Cezas sabit ama zaman geçiyor. Sen aynı yerde değilsin, daha başka yerdesin. Bu tıpkı evde Hızlı oynatılan ucu ateşte bir sopaya benzer ki, bunu kütlesi çevirmesi okurken yapmıştım. Elektrik feneri alıp çevirmiş, aynaya baktım, bakayım ayna daire görünür, işte görünüyor işte görünmüyor. Benzer ki oynatırken tek bir ateş hatta gibi uzar veya dairevi şekilde görünür. Elektrik feneri verdi, Aynanın karşısına geçtim, böyle çevirdim, hakikaten. Takip edemedim. Bir yuvarlık daire bir, da ayrı bir göründü. Yani her an değişim var. Ama lamba aynı lamba. Orada çıkacak uçuk aynı şey. Ama an değişir. İşte ömür de pek çakıp, çabuk akıp gittiğinden biz onun daima değişen vaziyetini hissedemiyoruz ve duruyoruz zannediyoruz. işte Mevla'nın. Yani burada Mevlana ile Berkson bir yerde iç içe, tasavvukta aynı, Berkson'a bir, bir, bir, İslam İslâm dinli değil ama o bütün dinlerde işte şey Kur'an okul oku 5-6 surede, peygamberin adını verdiği suyelerde aşırı aynı şeyleri Allah söyler. Hazreti Adem ne söylemişse Acisi peygamber aynı şey söylemiş inşallah. bir şey söylememiş. Ancak zaman değiştiği için o zaman içindeki değişikliklere göre başka teforato başka şey söyler ama tek bir şeyi Allah vardır. Tekdir. Buna inanın. İşte o peygamber, ben peygamberim. Ben onu peygamberim, bana inanın. Allah bize verdi. Bütün peygamberlere verdiği şey budur. Ama zamana göre tepk olarak değişiyor tabi. İşte bir, bu da Hazreti Mevlana gene söylüyor, söylüyor. İşte bu ömrü bize uzun gibi görünmesi Tanrı'nın ani hak etmesindeki süratlerdir. Allah bir taraftan öldürüyor, ön yerine yani bizim bir anımız ölüyor ve onun yerine başka bir, ama ceset yerinde, ceset yerinde ama o, o gidiyor yerine, o an gidiyor yerine başka bir an geliyor bu. Çok hızlı şekilde oluyor. Şimdi biz devamını zannediyoruz, devamını zannediyoruz. Var mı buraya kadar? İnşallah yoktur. Allah'ın sunu yaratılışı yapış yapma eser yaratılış Allah'ın sunu ve halkındaki süre halkı halk hak olarak hak etmiş yaratmaktaki süren bize bir nefesi birçok zaman gibi göstermektedir. Halbuki nefes her an gidiyor, yeni bir şey geliyor. Yine, yaratılış devamlı. duran değil. Sabahtan beri onlatılır. Allah'ın sonu hak halk, halk etmesindeki sürat bize nefesi birçok zaman gibi göstermektedir. Netice şu yapışla mahvoluş arasında, yani yok oluş arasında zamana sığmayan bir süreç olduğundan biz ömrü uzun devam ediyor zannediyoruz. Bu matematikte bir süre, limit bahsi vardır. Limit. En minimumda olası sıfır yakın limitler vardır matematik. bir okuduk gördük. Limit bir de maksimum limitler vardır. Minimumun limitleri vardır. Bu bizim Minimum limitleri, en küçük limite artık yok sayacak kadar küçük zaman, an. An'ın bir ölçüsü yoktur. Sadece düşünce de vardır. An'ın zamanı miktarı. Düşünce yoksa zaman ona göstermez. Hiçbir alet mi göstermemiştir. Olduğunu bir, biz ömür uzun devam ediyoruz ve mesele bütün kainatta bu. Beş yedi bütün kânet aynı bizimdir. Bizim hayatımız gibi tekrar yıldızlar şöyle yenim monoküleden doğuyor bir büyüyor, devasa bir zaman geliyor sönmeye başlıyor dağılıyor o dağılış yeni bir yıldıza hammetle oluyor kânet böyle büyüyor. Her an her anda sayıya sığmayan nice alemler olmakta ve aniden yıkılmaktadır. Bir insan ömrünü düşünüyor. Yani. Şimdi yaşıyorsun altmış, yetmiş, sezor, neyse, neyse aldı ne kadar verdiyse, bakıyorsun ki bir hu zaman içerisinde derhal zaman ve mekandeymiş. Zaman yaratılış da aniden ve çok sürekli yokuluş işte. aniden mi? Çok sürekli. <Gülüyor> sonra der son dördüncü fark yani ya da sonra der son zaman meselesini tenkitle Şuur hall <Gülüyor> zaman o çok mühim zaman da ölçüürü ama zamanın ne olduğunu Peki bildiğimiz yok Elektriği ötürü, biçiyoruz, yakıyoruz falan görüyoruz ama elektriği teceliyatını ama elektriğinde ne olduğunu bildiğimiz yok. Anlayayım